Yine Ramazan'da çok vuku bulunan sorulardan bir tanesi zekat meselesi kardeşler. Zekat hakkında bir ders. Bildiğiniz gibi zekat İslam'ın rukunlarından bir rukundur. iadeten sonra namaz ondan sonra zekat geliyor. Ve zekat sadece bu ümmete farz değildir. Bilakis bundan önceki ümmetlere de zekat farzdır. Allahu Teala diyor ki ve ma umiru illa li yabudullaha muhliqinen hunafa ve yuqimussalata ve Onlar ancak Allah'a ihlaslı olarak ibadet etmeyi emrolundular ve namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrolundular. Dolayısıyla zekat sadece bu ümmete değil, bu ümmetten önceki ümmetlere de farzdır. Aynı şekilde e, İsmail aleyhisselam hakkında Allahu Teala diyor ki: وَكَانَ يَأْمُرُ آهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ O İsmail aleyhisselam ehline namazı ve zekatı emrediyordu. Dolayısıyla zekat diğer ümmetlere de e, farzdır. Zekat Allahu Teala zekatı Kuranda her zaman namazla birlikte zikrediyor. Öneminden dolayı. Diyor ki, اَقِيمُ salate وَاَيَتُ zekat, Namazı ve, ve kılın ve orucu, e, e, namazı kılın ve zekatı verin diyor. Dolayısıyla her zaman namazla birlikte zikrediliyor. Öneminden e, öneminden e, dolayı. Bundan dolayı Peygamber Muad'da İbni Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde ne diyor? Şahadetten sonra namaz. Namazı yaparlarsa o zaman e, zekatı emret diyor ona. Dolayısıyla zekat namazdan sonra en önemli e, e, en önemli ibadettir İslam'da. Bundan dolayı, öneminden dolayı Ebu Bekir radıyallahu teala anhu e, zekat vermeyenlerle harp etmiştir bildiğiniz gibi zamanında bazı insanlar çıktı. Dedi ki zekat peygamber <gülüyor> zekat e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında farzdı. Bu zamanda farz değildi zekat inkar etmeye başladılar. Bundan dolayı Abu e, Bekir radıyallahu teala anhu e, dedi ki: "Vallahi, lo mana'uni -kan, sallallahu e, Vallahi, Peygamber'e verdikleri bir deve, bir küçük deveyi vermeseler dahi bana vermeseler dahi zekat olarak, ondan dolayı onlarla savaş açarım" demiştir. Ee, Ebu Bekir radıyallahu teala e, anhu. Bundan dolayı da peygamber zaten diyor ki Umirt, Umirtu en uqatilennat İnsanlarla savaşmayı emrolundum. Emr Ta ki la ilallah diyene kadar ve namazı kılana kadar ve zekatı verene kadar. Eğer bunları yaparlarsa kanları ve mallarını bana haram kılmıştır. Dolayısıyla kişi zekat vermiyorsa ee, bir grup bir topluluk zekat vermiyorsa İslam devletinde onlarla harp edilir e, savaşılır ta ki zekat e, verene kadar <gülüyor> zekatın fazileti ise kardeşler zekat kişinin malını artırır malını bereketlendirir çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde diyor ki ma nafasas malun min sadaka Hiçbir zaman mal zekattan dolayı azalmaz. Hiçbir zaman mal zekattan dolayı azalmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki zekat vermeyenin cezası nedir? Onun hakkında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslimde geçen hadiste diyor ki: "Memin sahibi zehabin ve la fiddah la يؤدي زكاتها." Altın ve gümüş sahibi zekatını vermiyorsa اِلَّا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ سَفَائِحُ Minner. Kıyamet gününde o altın ve e, o altın ve gümüş ateşte kızdır, kızdırılır. فَيُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ cehennem. Sonra ateşe atılır ve çıkıp kırmızı olur. فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَحْرُ Ondan sonra ateşte, cehennem ateşinde kızdırıldıktan sonra onun anlı yan tarafları ve e, sırtı e, bu ateşten olan kızdırılmış, ateşten olan gümüş ve altınla dağlanılır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı zekat e, e, vermeyenler için bu büyük bir e, vaittir, tehdittir. Kişi dikkat etmesi gerekir zekatın e, önemine. Aynı şekilde kişi zekat verdiği zaman malını bereketlendirir. Malına bereket gelir. Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Beyname raculun yemşi fi tariqin, iddissemi diyen bir adam bir gün yolda yürürken bir nida duyuyor. Bir ses duyuyor. O ses ...o ses... ...buluta diyor ki... ...ey bulut... ...fulan kişinin bahçesini sula... ...fulan kişinin bahçesine yağmur yağdır... ...diği ses duyuyor... ...yani bir meleğin... ...sese... ...sonra... ...fulan kişi değil ismini söylüyor... ...melek... ...sonra bulut... ...yağmur yağdırıyor... ...yağmur yağdırdığında bir yer... ...bir yere toplanıyor... O yerde toplandıktan sonra akıp gidiyorsun. Adam şaşırıyor. Akıp gittiğin zaman suyu takip etmeye başlıyor. Bakıyor ki suyu takip ettikten sonra bir bahçeye giriyor olsun. Sonra bahçeye girdikten sonra o bahçenin sahibini soruyor. Diyor ki yani ee, sen kimsin diyor diyor ki ben fulanım diyor bahçenin sahibi adam diyor ki subhanallah senin ismini yani nida edilen şeyde duydum çağırmıştı ya ey e, bulut fulan kişiye yağmur yağdır fulan kişiye senin ismini orada duymuştum diyor adam yani sen ne yapıyorsun ki bu, sana bu kadar berek su geliyor falan senin ismini bir nida'da duydum ben demin diyor. Adam diyor ki ben bahçemin meyveleri çıktığı zaman diyor bu meyvelerin üçte birini ehlime yediriyorum. Kendim yiyorum, ve ehlime yediriyorum. Üçte birini yine başka meyvelerin çıkması için kullanıyorum. Ekiyorum ve üçte birini de sadaka veriyorum diyor. Dolayısıyla kişi zekatı verdiği zaman ee, Allah-u Teala o kişinin malını bereketlendirir. Aynen o yağmurun yağdığı gibi. Yağmur yağıyor bir yere akıyor. Kendi yolunu bularak adamın bahçesini buluyor ve bahçesinin içine giriyor. Bundan dolayı kişi hiçbir zaman, zekat verdiğim zaman malım azalır. Ee, bir noksanlık olur diye düşünmemesi gerekir. Bilakis malında hiçbir noksanlık olmaz. bereketi artar ee, malın malının <gülüyor> bu bilindikten sonra kardeşler zekatın bazı hükümlerine geçmek istiyorum <gülüyor> birincisi zekat verilmesi vacip olan mallar neyde zekat verilir bunlardan bir tanesi nukut yani <gülüyor> paralarda altın gümüş altın ve gümüşte ve onların yerine geçen bu zamandaki paralarda bunların kişinin bunların zekatını vermesi farzdır aynı şekilde kişinin başkasına borç verdiği zaman başkasına borç verdiği zaman az sonra onu tafsilatına geleceğim aynı şekilde el kharij min ard dedikleri e, yerden çıkan e, hububat ve meyvelerin hububat ve meyvelerin de zekatını vermesi farzdır. Bunun tafsilatını hepsini zikredeceğim az sonra. Hı. Aynı şekilde esaimetu min behemete el enam dedikleri behemetul enam yani deve, inek ve koyun Bunların zekatı, bunlar bir, bir miktar olduğu zaman bunların zekatını vermesi e, farzdır. Aynı şekilde orud ticare dedikleri e, ticaret yaptığı mallar, kişinin ticaret yaptığı malların zekatını vermesi e, farzdır. Bunları teker teker ele aldığımızda, nukut, <gülüyor> e, nukut dediğimiz altın ve gümüş. Gümüş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki leyse fî mâdûne khamsî evâkim minel veriqî sadaka. Beş evâktan az, ukiyeden az sadaka verilmez diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Beş ukiye ne, ne, ne kadardır? Ee, beş ukiye iki yüz dirhem yani ilim ehli bunu beş yüz doksan beş gram olarak hesaplamıştır. Bir kişinin beş yüz doksan beş gram Altını varsa, saf altını varsa buna zekat vermesi farzdır. Zahat altının ise 20 dinar Ali radıyallahu anhunun hadisinde senin yirmi dinarın varsa zekat vardır diyor. Yirmi dinar nedir? İlim ehli bunu da Şeyh Hüseyin dediği gibi seksen beş gram olarak hesaplamıştır. Senin 85 gram saf altının varsa buna e, zekat vermen farzdır. Buna e, zekat vermen farzdır. Bu altın ve gümüş için geçerli. Peki paralarda nasıl yapmamız lazım? Elimde para var. Paraları bunlara göre hesaplayacaksınız. Bunlara göre hesaplayacaksınız. Ha. Bir kişinin elinde para varsa bakması lazım. Bu para... Ee, ne kadar ediyor? Ee, i̇lim ehli diyor ki e, 85 gram altına göre mi hesaplayacak yoksa 595 gram e, gümüşe göre mi hesaplayacak? Çünkü bazen fiyatları değişiyor. 595 gram altı, e, gümüş şu an diyelim 200 euro ise, 85 gram 500 euro'dur. Çünkü altın şu an daha pahalı bu zamanda. Hangisine göre hesaplayacak? Bazı alimler diyor ki fakir için en iyi olan neyse odur. Fakir için en iyi olan nedir bu durumda? 595 gram gümüş. Çünkü 595 gram gümüş altından daha az bu vakitte. Parası altından daha az. Bazılar da diyor ki o ülkede neyi revaçdaysa, neyi daha çok kullanılıyorsa bu zamanda neyi daha fazla kullanılıyor? Altın. Gümüş fazla kullanılıyor, hep altın kullanılıyor. İnsanlar altın alıyor değil mi? O zaman altına bakacağız. 85 gram altın kaç para? Bunu sarrafa gidip soracaksın. Saf altın, 24 karat. E, 24 karat, saf altın kaç para? Sarrafa gidip sor. Veya internetten bak. Misal diyelim ki 85 gram altın, 500 euro. Hat budur. Dolayısıyla senin 85 gram... Altın olduğun zaman zekat ödemen gerekir. 85 veya daha üstün. O 85 hattır, sınırdır. 85 veya üstünden olursa senin zekat vermen gerekir. Dolayısıyla 85 gram altın kaç para dedik? 500 euro dedik. Misal veriyorum. Senin evinde cebinde 500 euro varsa zekat vermen farzdır. Anlayabildiniz mi? 500 euro'dan daha az varsa o zaman zekat vermezsin. Ne zaman zekat verilsin? Bir sene geçtikten sonra. Altın, gümüş paralarda da böyle. 85 gram altından kaç para diyor? 500 euro misal. 500 euro ne zaman eline geçti? Diyelim ki 1 ee, Ağustos'ta eline geçti. Gelecek sene 1 Ağustos'ta o paranın zekatını vermen farzdır. Bir sene sonra. Anlayabiliyor musunuz? Zekatur tamam. <gülüyor> ratib Kişi e, aylığını alıyorsa, her ay sana çalışıyorsun, her ay sana 1500 euro para geliyor misal veya 2000 euro para geliyor. Bunun zekatını nasıl vereceksin? Önce dedik ki 2000 euro misal para geliyor. Zekat miktarı ne kadardı demin ki verdiğim misalde? 500 euroydu, değil mi? Dolayısıyla 500 euro geçiyorsan buna zekat ödemen farzdır. Ne zaman aylık geldi diyelim ki 1 Ağustos'ta geldi. 1 Ağustos'tan itibaren sayacaksın. Gelecek sene 1 Ağustos'a kadar. Şimdi bu seneden o seneye kadar hep sana para geldi. Her ay para geldi. Bu paraların bir miktarını biriktiriyorsun. Bir miktarını ne yapıyorsun? Harcıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Bu harcadıklarına zekat yok. Kalana bir sene sonra ne kadar kaldı? Ne kadar biriktirdin? Diyelim ki her sene e, 2000, her ay 2000 euro alıyordun, 1000 euro biriktirdin. Dolayısıyla bir senede kaç para oldu? Kaç para oldu? 12.000 euro oldu. Bir sene sonra 1 Ağustos'ta 12.000 euronun cebindeki olan biriktirdiğin 12.000 euronun zekatını ödemen farzdır. Anlayabildiniz mi? Bir sene sonra e, zekatın ödemen farzdır. Bu 1 sene sonra kalırsa o para. Ama ancak bir sene içinde bu para kalmazsa, eksilirse. Mesela senin elinde 2000 euro var. Buna zekat var. Ama bu sene ihtiyacın da veya ne oldu? Bir şeye ihtiyacın oldun para harcadın. 500 verdin, sonra 1500, 500 daha 2000 500 euroya düştü. 500 eurodan daha aşağıya düştü. 400 euro kaldı. O zaman zekatın sınırı neydi? 500'de. 500'den aşağı düştüğü zaman zekat o zaman farz değil sana. Anlayabildiniz mi? Düştüğü zaman halat. Zekat farz değil. Ta ki bir daha 500 euroya çıkana kadar. Mesela bir bir dahaki ayda sonra yine 1000 euro aldın. 2000 euro aldım, 1000 euro yine cebine koydun. Kaç oldu? 1500 euro. Bir dahaki ay nedir? Ağustos'tan sonra Türkçe bilmediğim için Eylül mü? Eylül Eylül'de yine 1500 öreğin oldu senin. 1500 öreğin. O zaman yine Eylül'de yine başlıyor. Çünkü yine sınırı geçti. Eylül'de yine başlıyor. Gelecek ay senenin Eylül'ünde yine zekat ödüyorsun. Ne zaman o, o sınırı ıı, ıı, geçersen, o sınırı yaklaşırsan o zaman zekat sana yine farz oluyor. Sonra yine bir sene e, hesaplaman lazım. Farz et ki bu bir sene içinde yine 500 euro'dan aşağı düştü. Yine zekat yok. Ta ki yine 500 euro e, üstüne çıkana kadar. Ne zaman çıktı? Yine diyelim öbür ay çıktı yine. Yine oradan hesaplayacaksın. Anlayabildiniz mi? Dolayısıyla iki şart var. Birincisi dedik e, bir sene geçmesi lazım ve o 500 euro o hatten aşağı düşmemesi lazım. Tamam. Bankada olan hesap paraları. Buna nasıl zekat e, e, gerekir <gülüyor> bankada olan hesap paralar bankaya verdiğin yatırdığın paralar sen bankaya borç olarak veriyorsun hesabat cariye ve her istediğin zamanda çekebiliyorsun bunu bir sene sonra yine buna zekat vermen fardır bankadaki olan e, paralara aynı, aynı şekilde istismar olarak verdiğin paralar Mesela bazen paraya e, bankaya para yatırıyorsun istismar ediyor banka bunu ne yapıyor? banka bunu kullanıyor yatırım yapıyor banka buna yatırım yapıyor nasıl yatırım yapıyor diyor senin paranı alıyorum misal bazen sen bankayla anlaşıyorsun diyorsun ki banka diyor ki ben misal bir inek çiftliği kuracağım inek çiftliğinden de şu kadar sana vereceğim senin paranla bu kadar bana sen bu paraya yatırım yapıyorsun. Bankayla birlikte şirketsin. İştirak ettin. O zaman bu istismar deniliyor. Bu durumda da yine e, paranın, bankada olan o istismar paranın zekatını vermek e, farzdır. Fakat şuna dikkat etmek gerekir. Anlatacağım yine başka derste. Banka, sen bankaya verdin. Banka bunu yatırımı yapıyor ya normal sen bankaya verdiğin para normal yatırım değil de normal bankaya koyduğun para banka bunu senden borç olarak alıyor. Borç olmuş oluyor. Nasıl anlıyoruz? Borç. Banka bunu kullanıyor. Bu parayı kullanıyor. Bu parayı kullanıyor ve paranın aynısını sana vermeyi ee, vaat ediyor. Diyor ki çalınsa dahi ben sana bunu vereceğim diyor. Banka. Anlayabildiniz mi? Dolayısıyla bu demek ki borç. Demek ki banka senden borç almak. Çünkü borç kişi borç olan kişi mecbur vermesi lazım. Borç olmasaydı o zaman mecbur vermesi lazım değildi. E, o zaman e, mecbur olmazdı. Çalınsa dahi verme, vermeyebilirdi. Borç olmasaydı. Demek ki borç ki banka onu kullanıyor ve sana başka para veriyor. Demek ki senden borç alıyor. Dolayısıyla bu bankadan e, fayda paradan daha bir ziyade almak caiz değil. O zaman faize giriyor. Bildiğiniz gibi. Aynı şekilde istismar, istismar olarak aldığı paralar. Banka diyor ki ben e, inek çiftliği kuracağım ve birlikte iş yapacağız. Sana da şu kadar para. Banka diyorsa ki bu, sana bu kadar para senin paranı vereceğim. E, yani diyorsak senin paranı vereceğim. Ben e, kar yapmasam dahi, kar yapmasam dahi ben fırlis e, zarar yapsam dahi senin paranı vereceğim. Dediği zaman ne demek o zaman? Zarar yapsam dahi demek sen banka senden borç aldı demek. Anlayabildiniz mi? Demek banka senden borç aldı. Ama banka derse ki ben zarar yaparsam ikimiz de zarar yapıyoruz derse o zaman siz şirketsiniz demek. O zaman borç almadı. Demek ki şirketsiniz. Ee, o zaman e, şirket olduğu zaman fayda alabilirsin. Yani e, bankadan bir fayda alabilirsin. Ama şirket olmadığı zaman, borç olduğu zaman fayda almak caiz değildir. kullan. biz meselemize gelelim. Bankada olan paralar da e, e, zekat vermek farzdır. Borç olan paralar, bunların zekatı nasıl verilecek? Borçta iki kısım. Birincisi sen başka birisine borç vermişsin. Birisine Allah rızası için borç veriyorsun. Veya birisinde borcun var. Alman lazım. Bu borçta iki kısım. Birincisi ticari olmayan borç. İkisinde ticaretten dolayı olan e, borç. Ticari olmayan borç. Yani birisine Allah rızası için borç veriyorsun. Buna 10.000 euro borç verdin. Bu 10.000 euro birisinde paran var. Buna zekat vermek gerekir mi, gerekmez mi bir sene sonra? Bu konuda ilim ehlinin ihtilafları var. Fakat doğru olan görüş, sen bunu Allah rızası için verdiğin zaman bu 10.000 euro, bu paraya borç zekat verilmez. Zekat verilmez. Ancak paranı aldığın zaman geçmiş bir senenin zekatı verilir. Anlayabildiniz mi? Mesela 10 sene sen bu adama borç verdi. 10 sene sonra adam borcunu verecek. 10 bin euro diyelim. Bu 10 sene içinde bunların zekatını vermene gerek yok. Ancak o 10 sene sonra borcu aldıktan sonra geçmiş senenin zekatını vermen gerekir. Bu Allah rızası için verdiğin borçlar için geçerli. İkincisi ise ticaretten dolayı olan borç. Ticaretten dolayı olan borç. Misal, adam senden araba aldı. Ticaretten dolayı. Yani sen, adamın sana borcu var. Araba aldı. Diyelim ki 100 bin euroya e, araba aldı. Taksitle adam sana bu arabayı parakını verecek. Araba normalde 100 bin euroydı. Sen ona taksitle 120 bin euroya sattın arabayı. Ve 5 ee, sene içinde adam sana bu parayı ödeyecek. Yüz, normalde 100 bin öreğiydi, sen 120 bin öreği taksitle sattın ve 5 sene içinde ödeyecek. Adam sana borcu var. Bu ticaretten dolayı olan borç. Anlayabildiniz mi ticaretten? Anlıyorsunuz değil mi? Bunun bu paran borcun zekatını nasıl ödeyeceksin? Bu paranın zekatını nasıl ödeyeceksin? Bu paranın zekatı şöyle ödül ödelenir. Rasulman, senin o e, ana parayı e, zekatını ödeyeceksin her sene ve o senenin rüfeyinin karını da ödeyeceksin. Ana para burada, normalde araba kaç para diyelim? 100 bin euro. Demek sen her sene 100 bin euronun zekatını ödeyeceksin. Çünkü bu ana para senin. Ve sen bu, bu arabada kar kaç para yaptın? 20 bin euro. Çünkü taksitle 120 bin euroya sattın değil mi? 5 sene içinde ödeyecek. Peki her sene adam sana kaç para kaç para kar geliyor senden? 20 bin euronun 5 sene her sene kaç? 5, 5 mi oluyor? 5 bin. Dolayısıyla sen her sene ee, ee, 5 sene kar yapmış oluyorsun. Anlıyor musunuz? Anlam Anlamıyormuşsunuz gibi geliyor bana da. Şimdi bakın. Bir daha anlatıyorum. iyi dinleyin. Normal araba 100 bin euro. Araban var senin. Sen bunu taksitle 120 bin euroya sattın. Değil mi? Bu 120 bin euroya adam sana 5 sene içinde ödeyecek. Peki sen bu ana para nedir? 100 bin örü çünkü 100 bin örü karan senin 20 bin örü karsız kast ediyorum ana paradan kastit karsız araba kaçıdı? 100 bin örü bu 100 bin öreyi her sene 100 bin öronun zekatını ödemen gerekir borç olsa da o kişinin sen ödeyeceksin zekatını. bir de o sene o senenin ki kara ödeyeceksin o sene o senenin ki karnedir kar o 20 bin öreyi 5 seneye böl böşe böl kaç ediyor? 4.000 4.000 bin. Bin, bin diyor. Dolayısıyla her sene 4.000 euro kar yapmış oluyorsun. Dolayısıyla sen her sene 100.000 euro ve 104.000 euro'nun zekatını ödeyeceksin. Anladınız mı her sene? Demek ki dediğim ana para ve o senenin o senenin ki karı ödeyeceksin. Anladınız mı? Nam. <gülüyor> Dolayısıyla kişinin başkasına borcu varsa bir sana borç veriyorsa o kişi e, ve 10 sene içinde ödüyorsa misal o borcu e, ticaretten dolayısa ticaretten dolayısa demin ki dediğim gibi e, hesaplanman e, gerekir. Ama ticaretten dolayı değil de ben adam Allah rızası için borç vermişim. Ticarette hiçbir alakası yok. O zaman e, dediğim gibi zekat sadece aldığın zaman bir seninki zekat verilir. Peki senin ikinci kısım senin başkasına borcun varsa yani sen adama para vermen gerekiyorsa bu zekat nasıl ödenecek? Misal senin yüz bin euron var yüz bin euro param var cebinde ve 70.000 euro'da borç vermen lazım. 70.000 euro borç vermen lazım. <gülüyor> Misal örnek vereyim. Salih'in 80.000 euro'luk mal var. Teacırsın. sen Senin 80.000 euro'luk malın var. Ve 50.000 euro'da borç aldım birisinden elli bin ö birisinden borç aldım bu borcu sen bu elli bin öü beş sene içinde ödemen lazım Dolayısıyla her sene kaç ödeyeceksin on bin euro değil mi her sene on bin ödüyorsun o zaman sen bu her sene on bin ödediğine ödediğine göre Cebinde 80 bin öroyu vardı. Değil mi? 80 bin öroyu dan 10 bini çıkaracaksın. Kaç kalıyor? 70 bin euro. 70 bin euronun zekatını ödeyeceksin. Anlayabildiniz mi? Yani cebinde ne kadar para varsa ve misal 100 bin euro var cebinde. 50 bin euro da Birisine para vermen lazım. Birisine para vermen lazım. 50 bin euro. Cebinde de 100 bin euro. Bu 50 bin euroysan bizden diyelim 5 sene içinde ödeyeceksin. Her sene kaç ödüyorsun? 10, 10 bin ö ödüyorsun. Bu 10 bini düşeceksin her sene dediğin şey. 10 bini 100 bin eurodan 10 bini düş kaç kaldı? 90 bin euro. Dolayısıyla her sene 90 bin euronun eee Zekat zekatını ödemen lazım. İkinci senede kaç kalıyor? 80 misal. Öyle öyle devam ediyor. Anlayabildiniz mi? Tamam. Bu bilindikten sonra kardeşler bazı mallarda zekat gerekmez. Bu mallar misal vakıf olan mallar, devletin malları, hayır kurumlarının malları, hayır sandıklarının malları, bu gibi şeylerde zekat yoktur. <gülüyor> Misal, <gülüyor> caminin bu parası var. 10 bin eurosu var katasında. Caminin bu parası, bu 10 bin euroya zekat gerekir mi? Gerekmez. Çünkü bu para kimsenin değil. Aynı şekilde devletin devletin parasındaki gerekmez. Çünkü kimsenin değil. Dolayısıyla bu gibi şeylerin e, zekatı gerekmez. <gülüyor> Bu takriben mallarda olan zekatlar. İkincisi rudu <gülüyor> ticare dediğimiz mallar. Ticaret malları. Sen tacirsin. Ne satıyorsun? Bakkalda işte eşyaların var. Bunların zekatını ee, nasıl vermen lazım? Bu gibi orhud zekat ticaret malları, ticaret mallarının zekatı verilir. Bunda ilim ehlinin ee, icmaatı vardır. <gülüyor> Tacirleri e, tacirlerin e, satmak ticaretlikten kastım ne? Yani tacirlerini satmak için ee, elinde tuttuğu mallar mesela bakkalın var bakkalında ne var gıda eşyaları var satmak için hazırladığın o gıda eşyalarının hepsine zekat gerekir ancak satmak için yapmadığın eşyalara zekat gerekmez ne gibi raflar onlara zekat yok onları satmıyorsun içindeki buzdolabı misal. buzdolabına zekat yok o ee, dükkanın kendisi zekat gerek yok dükkanın arabası kullandığın satmak için değil arabayı kullanıyorsun mal getirip götürüyorsun bütün bunlara zekat gerekmez Bu zeka, buradaki zekattan kasıt satmak için kullandığın mallara zekat gerekir peki bu mallara nasıl zekat gerekir bu mallar 85 gram altına denk geliyorsa buna ee, zekat gerekir nasıl misal diyorum senin bir bakkalın var bakkalına bak ne, ne zaman aldın bu malları diyelim ki biri Ağustos'ta aldın bu Ağustosların e, fiyatları kaç para hepsini hesapladın şey ettin toptan baktı. kaç para diyelim ki 100.000 euro bir sene sonra bu 100.000 euro bir sene sonrasındaki hesaplayacağım bir sene sonraki bu malları hesaplayacağım bir sene sonraki elinde olan mallar kaç para Hesapladığın elinde olan mallar misal sattığın mala göre e, bu malları sen 100 bin aldın, 120 bin oraya satıyorsun. Kare yapıyorsun ya acırsın. 120 bin oraya e, satıyorsun. O zaman seni o sattığın fiyattan belirleyeceğiz zekatı. Kaç para o zaman? Sattığın e, fiyattan cümle olarak satarak yani toptan satarsan kaç para? Tek tek değil. Toptan satarsan bu mallar kaç para? Diyorsun ki toptan satarsan bu mallar e, 110 bin euro. 100, bir sene sonra 110 bin euro bir sene sonra 110 bin euro oldum insan. Bunun e, zekatı kaç para? Kırkta biri. Kırkta biri. Nasıl hesaplayacaksın? Bu 110 bin euro'yu 40'a böl. Çıkan netice ise mesela 110 bin euro'yu 40'a böldüğün zaman çıkan neticeyi vereceksin zekatı. Anlayabildiniz mi? Yüzde iki buçuk diyorlar. <gülüyor> Yüzde iki buçuk işte kırkta bire denk geliyor. <gülüyor> Elinde mal var. Yüz bin örüyü. Yüz bin örüyü hesaplayalım. Hesaplayın bakalım. 100 bin euro'un varsa 40'a böl 2500. 2500 2500 euro zekat e, vermen gerekir. Her sene. Diyelim ki senin malların var. Satmak için bunlar şey ettin. Ne kadar var? Malları hesaplıyorsun. Bu sene aldın. Seniye bu seniye bir sene geçti. Seniye bu malları hesapla. Kaç para bu mallar? Kaça satıyorsun? Diyelim yani 100 bin euro aldın. 150 bine satıyorum ben. 150.000'den hesaplayacaksın 150.000'i 40'a böleceksin Çıkan netice nedir? Zekat vermen gerekir Anladınız mı? Bir insanın misal birden çok ticareti varsa Bir pizzaryası var Bir dükkanı var Bir elbise eşyaları var Ne yapacak? Hepsini birden toplayacak Misal bu pizzadaki Pizzaları satıyorsun Gelen para Şeytin bir sene sonra sende sen cebinde olan para kaç para misin? 50 bin euro. biriktirdiğin 50 bin euro. anladınız mı? Biriktirdiğin 50 bin öre. Ondan sonra daha ne var? Elbise dükkanı. Bir sene sonra elbise dükkanındaki elbiselere hesaplıyorsun. Bu elbiseler kaç para? 100 bin euro. 100 euro'yu da şehit cebine koy. 150 bin euro. Daha ne dükkanım var diyelim misal sattığın şeyler. Bir de diyelim e, su dükkanım var. Su satıyorsun. Misal. O suları hesapla bir sene sonra kaç para diyelim? 10 bin euro. 150-160 bin euro bir sene sonra hepsini toplayıp zekatını e, vereceksin. <gülüyor> Bir gün belirlemekten katı şu, Zekat ne zaman farz olduysa kendin belirlemiyorsun. Anladın mı? Zekat misal sen bu mallar 85 gram altından dedik. Kaç para? 500 euro dedik değil mi? Ne zaman 500 euro oldu sana? Ağustos mu? ikinci ayda mı? Üçüncü ayda mı? Beşinci ayda mı? Diyelim ki 12. ayda 5000 euro, 500 euro önü oldu. O zaman 12. ayı sen seçiyorsun. Bir sene sonra 12. ayın gelecek sene 12. ayda ne yapıyorsun? Zekatı veriyorsun. Fahimci. Ona dikkat etmek gerek. Dolayısıyla zekat ne zaman farklısa ee, o zaman ee, e, hesaplamaya dikkat etmek gerekir. Ne? edin. Ama oluyor pardon. Mesela bir sene sonra 5.000 e, yani geçti. Sene boyunca para giriyor çıkıyor. Yani ha ticarette bu. Ha bu ticarette dediğim ticarette bu geçerli değil. Demin dediğim şey hazır parada. Ama ticarette sen zaten parayı alıyorsun, malı değiştiriyorsun, malı veriyorsun. Değiş, ticaret zaten bu. bu. Para gelip gelip çıkıyor, değil mi? Gelip gelip çıkıyor. Ha bu ticarette geçerli değil. Bir sene sonra e, mallarının ne kadar var, malın ne kadar var, onu hesaplıyorsun. Mesela bir sene sonra senin malın var, e, e, elbise satıyorsun. Bir sene sonra o elbiselerinin şeylerini hesapla. Malın var, 50, elbise elbiseler elli bin euro. Bir de bankanda paran var, yüz bin euro. Bir de cebinde evinde para var, on bin euro. Bunların hepsini, bir de altınların var mesela. Altınların var, e, altınlar da hesapla. Hepsini toplayıp zekatını veriyorsun. Anladın mı? Ne yaptım? Hikamet yani bir olarak tuturduğu ev. Evlerde falan zekat yok. Şey sonra da açıklayacağım. Da. Evet. Gelir en fazla. ki bin tane olsun. Olev <gülüyor> ki bin tane evin olsa bunlara zekat yok. Bin tane evde gelir mi? Ticarete giriyorsun. Gelir başka. Ben onu, onu demiyorum. Onu Evin var misal kiraya veriyorsun. Hikamet birdir. Yani oturduğu ev hikameti. Ha? Ama Şimdi birden fazla olduğu zaman tay, hani, bir bir, fazla bir insan. Bir yok bir insan. belki çocuklarını okutuyor, oturuyor. Efendim, anne efendim. çocuklarını okutturuyor, anne babasını okutturuyor. Evet. Insan. Evet. Yani demek istediğim birden fazla o insan ikameti varsa, <gülüyor> o ikametten gelir oluyorsa o ticarete giriyor. Tay, o zaman şöyle. Bir insanın diyelim ki 10 tane evi var. Bu evlere, böyle ki bin tane ev olsun eve zekat yoktur. Evi kiralıyorsa bu evin kendisine zekat yoktur. Neye zekat vardır? Evden aldığın kiraya zekat vardır. Arabalarda da bu böyle. Arabanın, mesela bin tane araban var. Bu arabalara zekat yok. Arabaları satıp almıyorsan, sat, satıyorsan ticaret yapıyorsan o başka. O zaman ticaret mallarına giriyor. Ancak arabaları satmıyorsun ya kiralıyorsun. Kiralıyorsun. O zaman ne yapacaksın? Ee, gelen kiradan zekatını şey edeceksin. Misal e, kiralıyorsun, bir bir sene sonra kira kaç para cebinde birikti? Diyelim yüz bin euro birikti. O yüz bin euro zekatın zekatını veriyorsun. Ama o arabaların kendilerine zekat yok. Ne zaman arabaların kendilerine zekat olur? Ticaret yaparsın, araba alıp satarsın. Anladınız mı? Bütün, benim 100 tane arabam var, bunlar satışa çıkardım ben. Kira değil, satışa. Bir sene sonra halen duruyor, bu arabaların zekatı gerekir. Femtum, mesela benim 10 tane evim var. Evleri yaptım, satışa çıkarıyorum. Bir sene sonra bu evlerin satışı, mesela hepsi satıldı cebinde, ne kadar para kaldı diyelim 1 milyon euro. 1 milyon euronun zekatını vereceksin. Veya hepsi satılmadı, beş tanesi satıldı, beş tanesi satılmadı. O beş tane satılmayanın da zekatını vereceksin. Niye? Çünkü sen onları satmak için yaptın. Anladım? Ancak satma değil de kiraya verirsen O e, kiraya veresin, o zaman ticaret babına girmiyor ya. Gelen e, paraların zekatını vermek gerekir. O evin kendisinin zekatı e, gerekmez. Anlayabildiniz mi? <gülüyor> Bütün mallar e, altın, gümüş ve paralar kırkta bir. Diğer şeyler işte e, şey falan da var onları da göreceğiz. Hayvanlar bilmem e, şeyden çıkan e, yerden çıkan şeyler onlar başka bir şey. Onda bir veya onda... Paranın da kırkta bir. değil Paranın da kırkta biri. Ama şey ee, O beş yüz mı katı ayırka... verin? Evet. O beş yüz ayranın da mı katı 500 euro'nun 40'ta birini vereceksin. 500 euro'nun 40'ta birini vereceksin. 500 euro nun vereceksin. 500 euro verece yani beş, 500 euro'nun 40'ta 1'inin. 500 euro o hat. Yani sınır. Ondan aşağı olursa vermeye gerek yok. Ondan çok olursa veriyorsun. Şimdi, e, bir, borç hakkında bir soru olacaktır. Yeni ki bir borç veriyor. Emir diyoruz. Hemer şimdi borç vereceksin. O nasıl, o nasıl zek zekat verecektir? Nasıl emir yani? Anlamadım. Bir mesela baban diyor sana bana borç aldım. Evet. Bir mesela o zekat verecek? 1000 miyim bir, var, 2000 mi var? Ona zek, şey bir sefer yani yani aslında senin malın babanın malı. Hmm. İslamda bu. Senin malın babanın malı. Babana şey ise borç sayılmaz o zaman. Ona zekat veriyorsun. Çünkü senin malın olan, onun malı. Ya, sen mesela benim benim oranım varsa bağım mı veriyorsunuz? Yok senin zekatın varsa sen kendin vereceksin. Evet. Ama babana borç verdiysen bile ona zekat verir. Çünkü borç sayılmıyor. Baban isterse alır bu paranı. İsterse de vermeyebilir. Problem yok. Evet. <gülüyor> şey var mesela diyelim bir kardeşe borç veriyorsun ama o kendisi borç vermek için olan şey sayılıyor mu? Allah zaten borç bir kardeşe borç veriyorsun? Evet, mesela onlar borcu var başkasının. Yani borç ödemek için senin borcu var. Burada e, Allah rızası için mi? E, Nam. No. O da Allah rızası Önemli olan senin borcu vermem. Evet. 10 ay para biriktiriyor birisi. Ondan sonra 2 ay kala, dekat verene kala 2 ay kalıyor. Ondan sonra bir arkadaşla ticareti giriyor. Bir sene sonra mı, özü ya da iki ay sonra mı o parayı biraz daha düşüyor bu zekatlar? Ticareti fark etmez. Ticarete girdiği zaman hala o para duruyor mu onda? Dürüy haklarında müsaade. Müsaade ticarete duruyor, değil mi? Yine gerekir. O zaman o ay sonra ödemeli. Ne zaman gerekmez? Ben dedim iki ay sonra ödemesi gerekir. Ne zaman gerekmez? O para inerse, düşerse yani. O zaman gerekmez. Ama para halen duruyorsan başka bir şey yaptın. Misal elinde para var. Beş bin euro. On iki ay sonra vermen lazım e şey, zekatını. Sağ. Sen bu beş bin altın yaptın. Beş bin altın yaptın. Parayı altına çevirdin. Halen zekat ödemen lazım. Fark etmiyor. Misal <gülüyor> arabayı da alsan arabayı da satışa versin. Arabayı satışa verirsen aynı ancak araba 12 aydan önce 11. ayda araba aldın kullanman için. Zekat var mı? Yok. O zaman zekat gerekmez. Kişinin evine, arabasına zekat yok. Kullandığı ev, arabası, bineği. Öyle bir kişinin 5 bin lirası var. Bir sene sonra 5 bin lirasına zekatını verdi. Hatta o 5 bin harcamadı. Koydu bir köşesinde. Duruyor. Üstünden bir sene daha geçti. O 5 bin liranın mı zekatını verecek? Ne kadar kaldıysa. Yok 5 bin lira değil mi? Tamam. İki sene sonra iki kilo beş yine zekat yine vermesi lazım. Ama farz et beş bin euron var senin. Bir sene sonra beş bin euronun zekatını verdin. Kaçtı? Yüz euro diyelim. Kaç kaldı? 4900 bin yüz euro kaldı. Bir sene sonra 4900 bin euronun zekatını verecek. Ta ki inene kadar. Bundan dolayı peygamber diyor ki ee, Ömer pardon Ömer radıyallahu aleyhi diyor ki Çocukların mallarını değerlendirin Zekat onu yemesin Çünkü zekat küçük çocuk olsun Büyük adam olsun hepsine farz Parası varsa Anladınız mı? Bu çocukla şeyle alakası yok Bu parayla alakalı zekat Küçük çocuğun diyelim babasından miras kaldı yüz bin euro Ödemesi gerekir Kimi veli ödeyecek onu 100 bin öyle çocuk diyelim buluğa ererken erer kaç oluyor? On iki yaşa kadar. Belki on iki yaşına kadar zekat o parayı yiyor hep, yiyor, değil mi? Her sene gidiyor gidiyor az kalıyor. Bundan dolayı Amra'da duyanlar diyor ki, parayı değerlendirin diyor. Çocuğun parasını yemesin zekat. Onun için dikkat etmek gerekir. Başka bir örnek, mesela, e, mesela e, şu an. 5 bin eline geçti. Eksanım. Ee, bir sene sonra 5 bin lira eline Yalnız altı ay sonra bir 5 bin eline geçti. Evet. O zaman bir sene sonra, birinci beş bin lira eline <gülüyor> Altı ay sonra e, yine beş bin lira mesela eline geçti. Evet. Bir şeyden hesaplıyorsun. Hesapla. İlk daha aptal o. İlk eftalo. beş binden hesapla. On bin zekatı veriyorsun. Ama istersen geldiği andan hesaplayabilirsin. Yani o, beş bin, beş bin. Ha, i̇stersen öyle hesaplayabilirsin. O o, o, yani normalde o. Fakat baştan hesapladığın zaman o ikinci zekatını 5000'in acele etmiş oluyorsun. Bir seneden önce acele etmek caiz. Zekatım var diyelim. Benim zekatım, param var. 10.000 euro. Sen diyorsun ben bu 10.000 örü bir sene beklemeyeceğim, altı ay sonra mesela hemen şimdi vereceğim. Caiz mi? Caiz. Bir sene beklemene gerek yok. Ama hak bir sene bekle be, yani bir sene sonra farz oluyor. Ama sen dersen ki yok ben hemen şimdi vereceğim. Caiz. Bu beysin. Bu, çünkü İbn Abbas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a izin veriyor. İki seneliğin zekatını hemen veriyor. Mihir, kadının parası. Ben metreceğinde altınlar takadı. Evet. E, olarak kadın Tamam. Altınlara geleceğiz şimdi. Altın yani kadının süs olarak kullandığı altınlar. Gerekir mi, gerekmez mi? G kadının süs olarak doğru olan görüş gerekmez. Şimdi göreceğiz inşallah. Ama kadının altından hariç, süs olarak değil de Kadının parası var. Senin meyir altın değil de 10.000 euro verdin. Kadının cebinde. Ona zekat gerekir. Kadın, Kadını erkek fark etmiyor bu. Herkese dedim. Küçük çocuk dahi olsa ona zekat gerekir. para geçerse değil mi? Ben misal verdim ona. Sen nasıl yapacaksın? Onu 85 gram altını bak kaç paraysa. 24 1 Sene önce mesela e, bir şartın 1000 lirası vardı. O şimdi diyelim Ramazan'ın belli bir gününde benim Diyelim Ramazan'ın son günleri. O bir sene boyunca şimdi Ramazan'a kadar mesela eee para arttı. 1000'den 10.000 oldu mesela. Şimdi e, ya da bu şey sınırlık açtı mesela. Bu 85 gramı sınırı açtı önceden bin mesela 3000 ya da 5000 öyle para doğan ama o bir senede bu 10-15 bin örü oldu para 15 bin örenin zekatını verelim 15 bin euro, 15 bin örü 15 bin örenin zekatını veriyim hem artık konuca geçeceğim şimdi şeyleri söyleyip geliyor geliyorsun tabi artık konusu artılar 3 kısım ticaret olarak 1. E, kısım ticaret olarak e, aldığı arsalar arsanın tümünü zekat vermesi gerekir. Ne gibi? Adam arsa alıp satıyor. Arsa alıp satıyor. İşi o. O arsanın zekatını bir sene sonra hesaplıyor. Kaç para zekat? Arsa kaç para ediyor? Bir milyon euro. Bir milyonu kırka bölüyor. Ne çıkıyor, onun zekatını vermesi gerekir. Anladınız mı? İkinci kısım arsa arsayı ticaret için değil de ev almak için aldı misal. Ev e, yapmak için aldı. E, veyahut da arsayı diyelim e, ev almak için aldı. Ev yapmak için aldı. Veyahut da arsayı inekleri otlatması için aldı misal. Kullanması için yani. Ticaret değil. O zaman bu arsaya zekat gerekmiyor. Fehmtum? Arsaya zekat yok. Kullandığın mallara gerek yok. Ne yapar? Arsaya o zaman zekat e, yok. Peki bir kişi yani bir Arsayı ticaret için değil de yani arsalı satıyor değil de arsayı adam aldı dedi ki normal ben aldım. İleride şey düşerse e, fiyatı yükselirse satarım. Anladınız mı? ileride fiyatı yükselirse satarım belki. O niyetle alırsa al arsayı o zaman arsaya zekat vermez. Ancak arsayı sattığı zaman geçmiş bir senenin zekatını verir. Anladınız mı? Üç türlü bir alıp alışveriş için aldığı arsalar, emlakçılar yani. Bu gibi. Bunları zekat veriyor arsalar. Bir sene sonra iki ev yapmak için falan kullandığı arsa bunlara zekat yok üç arsa öylesini aldım diyelim ama niyetinde şu var arsanın fa, fa, şey e, yükselirse değeri yükselirse satacağım diye. o zaman sattığın zaman geçmiş bir senenin zekatını verirsin geçmiş bir, bir senenin yani. yok geçmiş bir, bir senenin yani. şimdi ilim öyle gerçi bu konuda da ihtilaf var yani ben sana e, kendimce daha doğru görüşleri şey diyorum. Şimdi bazı alimler diyor ki insan binbaz gibi diyelim. Diyor ki eğer sen onu şey etmek için satıyorsan, fiyatı yükselip e, e, satmak için alıyorsan o artayı, o zaman her sene zekat ödemen gerekir diyorlar. Her sene zekat ödemen gerekir. Niyet baştan o ticari ama. Nam bazılar da diyor ki yok bununla o ticaretin arasında fark var diyor. Ticaret emlakçılar alıp satıyor alıp satıyor. Bu ticarete girer diyorlar. Ama senin yaptığın iş aldın sonra fiyatı yükse bu ticarete girmez. Dolayısıyla aldığın zaman geçmiş bir senenin e, zekatını öder, ödersin diyorlar. Ama Allah alim tabi her senenin zekatını ödemek daha asıl. Daha asıl ama geçmiş bir sen zekatını ödeyen diyen alimler de var. Kardeşin ıı, arsa arsa ar fal ar O arsa arsa karşına iki tane daire alacak diyor. Kardeşine niye tüyo? Ya ya arsa dairede oturacak, ya kiraya verecek, ya da satacak yani para var bunu satıp satıp para alacak. O zaman ne yapacağını düşüyor? Yani ar yani şey? arsa'yı aldı tam bilmiyor ne yapacak arsa'yı. Ev alacak karşında. Ona ev alacak. Yani bu tarz bana şeydi. Arsa falarda o karşına iki daire verecek. Ama bu kardeş bilmiyor dairede oturacak mı kendisi? Kirar verecek mi yoksa satacak mı? Bilmiyorsa o zaman bu kişiye zekat düşmez. Çünkü asıl olan bu kişi o evleri kullanmasıdır. Asıl olan budur. Asıl şüpheyle yok edilmez. Bilmiyorsa o zaman zekat vermez. Ancak aldı sonra evi misal satmaya çıkardı. O zaman ne yapar? Geçmiş bir senenin zekatını öder. Dayıp peki misal artan varsa senin ine kotlatıyorsun buna zekat var mı? zekatı gerekir mi? Gerekmez. Misal fabrikan var buna zekatı gerekir mi? Gerekmez. Fabrika kullandığın şeyler gerekmez. Fakat fabrikadan e, kazandığın paraya gerekir. Hem bir sene sonra ne kadar kar kaldı? cebinde bir sene sonra ona gerekir. Diyelim e, ne şey söylüyorsan fabrikalar şöyle bütün bunların zatını zekat yok. Şey dünya gelen kara zekat var. Zeyt. Ustaha mesela ne Mülkiyetin cahil yani dükkan aldı. Diyelim ki 20 bin liraya bir dükkan aldı evet. mülkiyeti. 10 sene sonra bunun değeri 100 bin oldu. Şimdi değeri 100 bin de olsa zekat düşmüyor. Zekat düşmüyor. Sadece bunun getirdiği kar amacası. Evet. Veriyor. evet. İster dükkan olsun ister fabrika olsun hiç fark etmez. Bunlara zekat düşmez. Kullandığın şeylere. Şimdi dükkanı kullanıyorsun. Dediğiniz gibi karın, karına zekat düşüyor. Yani bir sene sonra kaç para cebinde kaldı ona zekat ödüyoruz. Buyur. Yani 30 tane bir arsa aldım. 40 tane duruyor. Yani öyle duruyor yani zekat düşmüyor. Sen o zaman 30 tane arsa aldıysan sen bunları şey etmek için, e, ticaret için aldın. Yok var bayağı aldım yani. Türkiye'de zamanla almışlar duruyor öyle yani. Alakullaha niyetleri öylesine duruyorsa o zaman bu yani öylesini almışsa satmak için değil buna zekat düşmez böyle ki on bin tane ar, arsası olsun buna zekat düşmez ancak niyeti ben bunları alacağım işte on sene sonra bekleteceğim fiyatı yükseltsin ondan sonra satacağım kar kar, kar kazan, kazanacağım derse dediğim gibi bazı alimler diyor bu ticarete göre her senenin zekatını vermesi gerekir diyorlar Bazılar da diyor yani ala hal yani eğer böyle yapıyorsam, mesela 10 bin tane 10 tane veya 20 tane arsaldıysa bu Allah Alem ticarete giriyor çünkü bu adam bu başka kazancı yok bunlarla ticaret yapıyor bunlarla şey diyor o zaman zekatı vermesi gerekir herkese evlâzına binat veyahut da ticaret. Başka bir amacı olmaz. Sonra süs diye bu ara atacağım diye bir şey olmaz. Yani belki adam ev yapacak, belki şey yapacak belli olmaz. Ana kulli hal Eshum Eshum demek eee bir şirkettele an andeyle hisse, hisse, hisse hisse mi deniliyor? Hisse alıyorsun, mesela bir şirketten, bir şirketin hissesini alıyorsun. Ee, bu hisselere zekat vermek ee, gerekir mi? Eğer hisseden kasıt niyeti bu adamın niyeti ticaretse. Bu hissenin hepsine zekat gerekir. Bazı insanlar nasıl hisselerle ticaret yapıyor? Alıyor. Biraz yükseldikten sonra satıyor. Alıyor, satıyor. Alıyor, satıyor. Anladınız mı? Senin yok bazıları şey diyor. Hisseden gelen karı alıyor. Hisseyi satma niyeti yok. Efendim, misal, hisse sana her ay şirket sana kar veriyor her her sene. Her sene sonra karlarını şey diyor. Her sene her ortağa diyelim 10 bin, 5 bin 5.000'ü kar veriyor. Bazılarının niyeti bu. Bazılarının da hisseyi alıp siyasi yükseldikten sonra hemen satmak. Ticaret yapıyor. Yani elinde, İki. borsa söyledi. 2. Borsa, borsa. Ben bir gün bir yerde eee kârda olduğu için var olur borsada satamazsın. Ticaretinde. Bunu da ticaret amaçlı. Elinde tutayım 5 sene sonra gir bakayım. Yani eğer ticaret amaçla, niyetinle yapıyorsa o zaman tüm hissenin zekatını vermen gerekir. Yani borsa caizdir. Borsayı mı soruyorsunuz siz? Borsadan Borsa normalde borsa caizdir ama bazı şartları var. O Girdiğin şirket haramla, haram işler mi yapıyor, yapmıyor mu ona göre? Girdiğin misal hisse aldığın şirket sizin sorunuz şu. Hiç, hiç, e, hisse alabilir miyim, alamaz mıyım? Borsa veya başka Borsada. Çünkü Aa. borsa üstü kopalıyor. Olduğu belli değil. El ne vermişseniz bir kağıt, beş bin liralık borsa temizim var diyor. Ama bu fabrikanın ne altını mı diyorsun? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> eğer fabrika veya o şeyde nakiyse, yani temizse, caizdir bu. Temizse. Mesela adam ne yapıyor? E, hisse aldığın şirket e, elbise satıyor. Caiz. Araba satıyor. Caiz. Hiçbir şey harama işle, bulaşmamışsa. Bulaşmamışsa. Bu caiz. İki, haram işleri yapıyorsa, içki fabriği şeyi. veya başka şeyleri. Bu haram. Üçüncüsü de hem helal hem haram. Ne, ne yapıyor? O, e, o şirket faiz alıyor veriyor. Misal. Normalde asıl şeyi helal. Araba satması, asıl şey misal. Ama haram bulaşmış. Faiz alıyor, bilmem faiz veriyor. Bu caiz mi caiz değil mi? Bunda da alimlerin iki görüşü var. Çoğu alimler caiz değildir diyor. Bazı alimlerde Şeyh Hüseyin gibi Teala diyor eğer bu haram olan mal yüzde beşi geçmiyorsa caizdir diyorlar. Yüzde beşi geçmiyorsa. O e, haram bulaşmış e, mal yüzde beşi geçmiyorsa caizdir diyorlar. Anlayabildiniz mi? Bu zamanda da Allah'u alem çoğu e, bankalar gibi şeyler bunlar e, şey diyor Ösemi'nin görüşünü alıyorlar. Yüzde, e, İslami bankaları kastediyorum ben. Zaten diğerleri zaten haram bankalar. İslami bankalar çoğu Ösemi'nin görüşü alıyor. Yüzde beşi geçmediği zaman o, o şeyle alış, şey yapıyor hissesini falan alıyorlar alakul hal hisselerin e, zekatı verilmesi gerekir mi? <gülüyor> eğer hisseden kastı ticaretse yani hisseyi alıyor satıyor alıyor biraz yükseldikten sonra başkasına satıyor o zaman o hissenin tüm e, kıymetini e, şey der, e, hesaplar e, hisse misal alıp satıyor alıp satıyor bir sene sonra e, kaç para kaldı hisse halen duruyorsa hisseyi hesapla 10.000 euro diyelim. Bütün hissenin zekatını veriyorsun. Ancak hisseden kastın, niyetin istismarsa, ticaret değil de istismarsa, yani hisseden gelen karı ben değerlendireceğim. Çünkü her şirket sana bir sene sonra sana kar ortaklığı veriyor. Anladınız mı? Kar ortaklığı veriyor bir sene sonra. Sen hisseyi ticaret bağımından almadın da istismar, yatırım İstimar yatırım demek. Yatırım babından aldın, o zaman e, hisseden gelen karın zekatını veriyorsun. E, veriyorsun. O da ne zaman? Şu, o da, o da ne zaman? Şöyle, eğer o, eğer o şirket zekatı verdiyse herk, bütün şirketin zekatını verdiyse senin zekatı vermene gerek yok. Fehimciğim. Eğer zekatı vermediyse, o zaman hissenin zekatını veriyorsun. Şirket zekat verdiyse e, vermene gerek yok vermediyse zekatı e, veriyorsun Peki, parayı ne adam, misal bir bir bir yapıyorum, yapıyorum, var, abdurrahman şu, misal biz dedik ki hisseler de bir daha açıklıyorum daha açık, açık olmasın hisseleri sen niyetine bağlı niyetin hisseyi alıp ticaret yapmak alıp satmaksa hissenin tüm şeyini Veriyorsun zekatını veriyorsun. Ancak niyetin ticaret değil de yatırım yapmazsa yani hisseden gelen karı alıyorsan her sene hisseden gelen karı alıyorsan yoksa satmak için değil hisseden gelen karı şey diyorsan eğer o şirket zekatı veriyorsa bütün mallardan sen o, hissene, o hissenin zekatına vermene gerek yok zaten şirket ödede. Anladınız mı? Ama vermiyorsa vermiyoruz. o zaman o hissenin zekatını ödersin. Anlaşılıyor mu? Bir daha mı? Anlaşıldı mı? Yani şirket sen e, bazı şirketler mesela Suudi Arabistan'da mecbur alıyor, devlet zekatı alıyor. Dolayısıyla şirketler ödemiş oluyor, otomatik mi? Sen orada hissen varsa ödemene gerek yok zekatın. Ama diyelim ki bazı ülkelerde e o şirket zekatı vermiyor. O zaman sen ne yapacaksın? O hisseni hesaplayıp kendi o hissenin zekatını vereceksin. Senim tüm? <gülüyor> ya yani, yine fakide kendim mi ben onlarım yoksa yardım eee bakmanına gerek mi verebilirsin ben şimdi sekret hocamın طيب Senet, sened caiz mi sened def dedik sened sened hisse caiz hem dedikleri. Bir de senet var. Senet sözleşme mi? Senet yok. Senet şu, şöyle. Senetle hissenin arasında fark şu. Sen şirketten hisse alıyorsun ya. O şirketle ortak oluyorsun. Yani ortak olmak ne demek? E, paran yanabilir. Demek ortaklık, ortaksın. Ama yok. Ortak değil de o şirkete borç veriyorsan. Borç veriyorsan. O şirket iflas etse dahi borcu sana ne yapması gerekir? Geri ödemesi gerekir. Demek ki borç veriyorsan. O borca senet diyorlar. Sana borç verdiğin zaman sana bir şey yazıyor. Hisse gibi onun ismi senet. Diyor ki ne olursa olsun ben sana bu parayı vereceğim. İflas etse olsa dahi bu parayı veriyor sana. Buna senet diyorlar. Ve senetten gelen sen kar alıyorsun tabii. Öylesine vermiyorsun. Bu nedir? Faizdir, bu caiz değil. Ne yapması gerekir bu kişi? tabii bu haramdır. Gelen faizi şey etmesi gerekir yani kurtulması gerekir o faizden. O faizden kurtulur, paranın aslının zekatını verir. Mesela adama kaç para borç verdin? Senedi kaç paraya aldın? 2 bin euro. Bir sene sonra şirket sana yine 2000 bin verdi, senet olarak, para olarak ve 500 eurode kar verdi, faiz verdi yani kar demeyin, faiz verdi. Sen ne yapacaksın? 2000 bin o asıl paranın zekatını vermen farz. Peki peki o 500 euro o faiz para, onu ondan kurtulman lazım. Tabi zekat niyetiyle değil, kurtulmak niyetiyle. Dayı. <gülüyor> bu zaman içerisinde herhangi yaptırdığımız banka veyahut da şirketin. Ne yaptığını bilmiyoruz. Sadece önümüze dökülen bir dokümanlar gibi doğrultusunda. Örneğin geçmişte yapılan bizim vatandaşlara imparşı oldukları gibi, kandere oldukları gibi, gibi yaptıkları gibi bono senetleri vererek ortaklık vaadiyle kazanç yere insanların mallarına yani mülklerine ev konuldu. Evet. Taliban'da önündeki 10 milyon poyrusunu verdi, yaptığı bir sene sonra 10 bin poyrusu gitti. Evet. Ama elindeki şimdi şu anda Boros çağrı var. Bunlara zekat yok. Çünkü, çünkü para yok. Para yok. Evet. Şimdi bu şirket diyelim ki şu anda Konbasa şirketi yani bu sene içerisinde vatandaşlar çoğu buradaki kardeşlerimizin ailelerine diyelim. Çünkü çoğu benden yaşlı olan insanlar veyahut da ben yaşlı olan insanlar. Evet. Şimdi şu anda Konbasa holding bütün üyelerine mektup göndermiş ve diyor ki biz e, borsaya gireceğiz. elimizdeki Konuları borsada değerlendirebilirsiniz. Hmm. Yani bildiğiniz yok dediğimiz yani bana şimdi şu anda şey düşmüyor. Amelindeki bono senette hala geçerli. Bu borsaya girecek ve şimdi şu anda konmasanın diyelim ki bir karakterini piyasaya çıkart, satışı. Mal değeri 10 bin lira veya bir milyar. Ala kullahal, verdiğim parayı alabiliyorsan ve alma e, şeyin varsa, işte kono demek, ümidin varsa. Ümidin oraya, varsa, ümütin varsa bir sene sonra zekat geliyor ama ümidin yok adam vereceği de belli değil. O zaman zekat düşmez. Ta ki paranı aldığın zaman gerçekten alırsa paranı verirse sana o zaman sadece bir seneki önceki zekat Bak, ödersin. O, oraya da? Onun için şu anda borsa işi işin içerisinde girdinler dolayı? Bu vatandaşların nakit olarak yatırdıkları para şimdi borsadan gidecek vergisini gidecek dönme umutları var. Ana kullar hal tam olarak yani var mı yok mu nasıl olacak para alınacak mı bilmiyorum Vatandaşı ki bunu. Sen götürüp beni herhangi bir sattığım zaman sen üzerindeki bu boruyu aldığın zaman senet oluyor o. Hani çünkü ortaklık senetlerindeki. Tamam. Yani, yani satabiliyorsun borsada. Tabii borsada satam. Onlar da ticaret amaçlıdır, kâr faydası. Neden? Yani Bunlar takip ediyorlar. Yani Duyduğum kadar evveli yaptıydı. Bunlar takip ediyor ediliyor Diyelim ki ben Mercedes fabrikasının bonosuna aldım, 5 bin lira. Ee, takip eden arkadaşım diyor ki, Mercedes'in önündeki bononlarını eline çıkart 3 sonra zarar edecek. Adam tuttu 3 gün sonra eline çıkartmıyor. Evet. Yani kâr da olsun, zarar da olsun, çıkart, eline çıkarttı o bonosu. Eğer bunları alıp alışveriş yapıyorsa, ticaret yapıyorsa, alışveriş yapıyorsa bir sene sonra bunun zekatını öder. Yani ne demek istediğim o yani? Asıl olan şey o bononun içerisine gidi, ticarete dökülüş gibi. Yani kazancını döktüğünden dolayı düştüğünün fayda düşüyor demektir. Ama işin içerisine bono giydiği için hı hı. yani Allah alem bu, bu borsada yani normalde borsa caiz fakat dediğim gibi hangi şirkette çalışıyor nasıl çalışıyor onlara dikkat etmek gerekir. Evet <Gülüyor> taksitle sattığın şeyleri dediğim gibi taksitle e, sattığın e, meselelerde e, e, o malın e, bir sene sonraki asıl şeyini hesaplayacaksın asıl malı ve karını da hesaplayıp zekatını vereceksin. Demin ki zikrettiğim misalde olduğu gibi. E, evler Kirala, kiraya verdiğin evler, fabrikalar, arabalar, e, bütün bunlara zekat yok ya, karına zekat var. Fakat bunların zatına zekat e, yoktur. <gülüyor> haram olan mallara zekat vermek gerekir mi? E, haram olan mallar iki kısım, kendisi haram olan mallar, içki, müzik aletleri falan, bütün bunlar haramdır. Bunları e, kıymeti olmadığından dolayı bunlara bir şey yok. Zekatı falan verilmez bunların. Çünkü bunlar zaten kendisi haramdır. İkincisi de kesbinden dolayı, kazandığından dolayı haram olan mallar. Mesela faizden dolayı. Faizden dolayı aldığın ee, mesela mallar veya para ilim ehli bu konuda İki görüşü var. Haram olan mallar. <gülüyor> Misal faizden dolayı sen e, 100 bin euro verdin. Faiz olan 120, 120 bin euro aldın. Bu 100 bin euro'yu tabi paranın e, şeyi 100 bin eurosu helal para. Bu 100 bin euronun zekatını veriyorsun. Peki bu 20 bin euro haram para. Bu 20 bin euro'dan kurtulman lazım. Kurtulman lazım. Bazı alimlerin görüşü bu. Yani zekat verilmez. Zaten kurtuluyorsun. Fakat bazı alimler diyor ki, İbn-i Seymiye Teala gibi, Diyorlar ki, bir kişi bir kişinin elinde faiz parası varsa ve bu kişi tövbe etmişse Diyelim ki adam önceden faiz şey etmiş, para toplanmış. yüz bin eurosu var diyelim. Adam tövbe etti. Tövbe etti artık hiç şey etmeyecek. Bu faiz parası tövbe ettiğin, geçmişte aldığı faiz parasından e, kurtulması gerekir mi? Gerek, gerekmez mi? Gerek Çoğu alimler diyor ki kurtulması gerekir. Tövbe etse dahi. Aldığı o faiz paradan kurtulması gerekir. Yani Birilerine sadaka vermesi lazım. Çoğu alimler bunu diyor. İbn-i Teymi rahimallahu aleyhi ve diyor ki tövbe ettiği zaman e, halas, tövbe ettiği zaman allah Teala bu kişiyi affeder. E, daha önceden aldığı faiz paralarının e, kurtulması gerekmez diyor. Fentum kurtulması gerekmez diyor. Dolayısıyla e, helal olmuş oluyor. Dolayısıyla bütün bunlara zekat gerekir diyor. Tevbe önce ara olduğunu biliyordum. Bile bile aldı. Evet. Ondan sonra söyledi. Şimdi e, niyetine bağlı. Bu kişi şöyle niyeti varsa ben e, faizi alayım ondan sonra tövbe ederim bana kalır. Derse bu, bu tabii ki olmaz. Ama dedi, e, faizi biliyordum. Bile bile aldı. Ondan sonra pişman oldu. Tövbe etti. E, gelen e, faiz paralarından kurtulması gerekir mi gerekmez mi bazıları gerekir diyor. Şeyhülislam i̇bn Teymiye gerekmez diyor. Çünkü tövbe ettiğinden dolayı. Tövbe ettiğinden dolayı gerekmez diyor. Bilse dair. Bilse dair. Zaten kimse bile bilmeyerek şey etmiyor. Bilse dair i̇bn Teymiye Temi'ye rahimallahu teala tövbe ettiğinden dolayı gerekmez diyor. Rahimallahu teala. Tayyip. <gülüyor> Zekatü'l-huli kadınların süs olarak kullandığı e, altınlar. Kadınların altını var. Süs olarak kullanıyor. Bunlara zekat gerekir mi, gerekmez mi? İlim ehlinin bu konuda iki görüşü var. Hanefilere diyor ki bunlara zekat gerekir. Öyle ki süs olarak e, kullansa dair. Diğer üç mezhepte diyor ki bunlara zekat gerekmez. E, doğru olan görüşte inşallah e, süs olarak kadının süs olarak kullandığı altınlara zekat gerekmez. Çünkü sahabeden e, beş tanesi Enes radıyallahu anh Esma e, İbni Ömer Ömer radıyallahu anh bütün bunlar zekat gerekmez diyor dolayısıyla baktığımız zaman şeriatın maksadı kullanılan şeylere zekat yok ev, araba bu gibi şeylere bu süs olarak kullanılan altına da zekat yok diyorlar fakat kadın altını kullanmıyor bir yerde duruyor altını kullanmıyor bir yerde duruyor fakat münasebetlerde kullanıyor. Münasebetlerde kullanıyorsa bu yine kullanıyor demektir. Yine zekat gerekmez. Ancak hiç kullanmıyor. Öylesine duruyor. O zaman demek kullanmıyor bu. O zaman zekat gerekir. O zaman zekat e, gerekir. Nam. Tamam. Tabi ana zaman hal. Ee, bazı kadınların 5-6 altı kilo altını var. Hiç de kullanmıyor bunları. Tabi bunlara zekat gerekir. Kullanmadığı şeyler, altınları. Ancak kadının normal altını varsa bazen kullanıyor. Ee, düğünlerde kullanıyor, şunlarda kullanıyor. İnşallah buna zekat düşmez. ne? Mesela yarısını kullanıyorsa, o yarısını, e, öbür yarısını beğenmiyor mesela, modeli beğenmiyor, On, onları yani sadece öyle kasada duruyor, onların ne de ödememiz olmalı. Eğer kullanmıyorsa ödeyecek, diğer yarısını öder. Kullandığı altınlara zekat yok inşallah. Bir hadis var Peygamberden fakat zayıf hadis. İşte Peygamber bir kadını görüyor elinde, kolunda zekat var diyor, buna zekat ödedin mi diyor, yok. Ee, o zaman diyor Allahü u Teala seni bu iki bilezikle kıyamet gününde ateşten bilezik giydirmesini istiyor musun? Kadın da ondan sonra altını atıyor. Elinden atıyor. Bu hadis zayıf. Termize-i Teala diyor ki bu vakte hiçbir hadis sahih değil. diyor. Onun için inşallah doğru olan görüş kadının kullandığı süs eşyalarını zekat Yoktur ancak bir şartla bu tür şeylere haram olmaması lazım. Ne gibi misal e, heykel, heykel veya hatta e, haç şeklinde ve heykel şeklinde bunlar haram olan şeyler. Peki erkeğin kullanması bu da haram. O zaman zekat gerekir haram olsa da. Nam. <gülüyor> altın diş Amacıyla. altın diş e, ilim ehli diyor ki zaruret varsa caiz diyor. Fakat zaruret yoksa e, yapamaz diyorlar. E, e, bu zamanda da altından hariç başka şeyler de var. Mesela e, diş dolduları mesela adam delikleri bu kadar büyük ne? E, şeylerin e, en güzel dağlar madde olarak altın ama öbür maddeler dokunulmaz. ama 5 ya da 10 sene sonra değiştirilmesi lazım adamın altın bir kere yaptırsan 20 sene gider eğer maslahat varsa bunda caiz çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanda adamın bir tanesi sahabenin bir tanesinin burnu kopuyor gümüşten burun yapıyor sonra kokuyor burnu kokuyor Peygamber diyor ki altından yap bu defa. Onun için eğer maslahat varsa dediğin şekilde varsa bir beis yok inşallah. Aynı şekilde bir beis İpek de yani, bir ne? Yani. Eğer alerjisi falan varsa bir beis yok. Hatta peygamber iki tane tabiye izin veriyor. Savaşta. Peki, Altını var, çok kullanıyor, şu zaman kullanıyor. Zaman geliyor, saat yani para soruldu. O altını satıyor mu? Bir senede ne katırmış yani? <gülüyor> para satıyor. Altını satıyor. Evet. Altını satıyor. Bir sene geçti mi? Beş yıldır altına var, bir şey bir para soruldu oldu. Tamam. Satıyor altın. Tamam. Sattığı zaman, sattığı anda, mesela para eline geçti. Ha. O anda başlıyor. yeni şey eskiden mesela benim eee gümüşlerim şey vardı gümüş yüzük falan. Ama tabii kullanmıyorum aklıma. Bunlar için e, ne yapmam lazım? Duruyor mu halen? Duruyor, kullanabilirsin. Bak 595 gramdan fazlaysa zekatını öde. Zaten <gülüyor> bu e, şeylerin e, erkeklerin takması caiz değil biliyorsunuz. Gümüş de olsa o veya kol şeyleri erkeklerin kullanması bunlar caiz değil. Çünkü bayan kadınlara benzeme babunda. Nam. <gülüyor> Zeket hakkında başka bir sor sor sorunuz var mı? Böyle Zekatı kim almış ya? ders bitti. Sorabilirsiniz. Ha, bilisede geçip ben hata yaptım galiba. Dekatlı'ndan başkasının borcunu ödeyebilirsin. Bunu sormuşum bir tane beye. Ben de gittim, annemin borcunu ödeyebilirsin. Onası başka bir tane beye dedi ki, o cahil değil, annene mecbur yardım edeceksin. Nasıl yani, anlamadım, pardon. Dekat, geçe, ben tanrıda soruldu, o adede ki, kendi Dekatlı'ndan başkasının <gülüyor> borcunu ödeyebilirsin. Kesin borcu var. Ben de gittim, annenin borcunu ödeyebilirsin. Onası'a kitapta olduk, bir şeyin konudan bir ver var. Annenin mecbiye adını edeceksin. O meseleyi de zikredeyim ben. <gülüyor> Ondan önce bazı meseleler var. Mesela <gülüyor> Zekatı nerede verilmesi gerekir? Evli olan zekatı kendi ülkende vermen gerekir zekatın nerede farz olduysa evlalon orada vermen gerekir. Fakat bir maslahat varsa başka ülkede yollamanda bir beys yok. Bir maslahat varsa ee, ille kendin mi vermen gerekir? İlle kendin vermen gerekir değil. Zekatı toplayan kurumlar varsa ve bu kurumlar fakirlere falan veriyorsa, zekatı hak eden insanlara veriyorsa o kurumlara da vermende bir beys yoktur. Fakat dikkat etmen gerekir. Hangi hangi kurumlar olduğuna dair. <gülüyor> Zekatı bir sene geçtikten sonra hemen vermen gerekir. Onu ee, tehir etmen, tecil etmen caiz değil. Mesela i̇şte bir Ağustos'ta farz oldu. Sonra gelecek sene bir Ağustos'ta vermen farzdır. Başka aylarda tecil etmen caiz değildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ma <gülüyor> khalatotit" Sadaka malı kaptı إلا ehlaketu. Zekat hangi bir mala bulaşırsa o malı helak eder. Yani sen zekatı hapsedersen Vaktinde ödemezsen helak eder. O diğer malların bereketini e, götürür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dediğimiz gibi zekatı vaktinden önce ödemesi caizdir. Bir sene sonra dedik ya, sen bir sene değil de altı ay sonra ödeyeceğim caizdir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn, e, amcası Abbas radıyallahu aleyhi ve bunun zekatını iki sene önce, iki sene iki senelik zekatını önce almıştır. Tayyip zekat zekatı e, zekat verilen şahıslar zekat verilen şahıslar Allahu Teala diyor ki bunları sayıyor. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى فakirler mesakin vel amiline zekat için çalışan şahıslar وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُو, e, قُلُوبُهُمْ kalbi ısınması için verdiğin kafirler e, وَفِرْرِقَابِ köleler e, وَالْغَارِم۪ينَ وَف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَبْاِسْتَب۪يلِ borçlu olan insanlar e, Allah yolunda olan insanlar ve e, yolda kalmış insanlar fakir hiçbir şey yok, malı yok buna zekat verilir miskin, mal var fakat yetmiyor Aylığı geliyor fakat yetmiyor şahıza. Ee, bu kişiye de zekat verilir. Geçimi zor Geçimini zor sağlıyor. Yetmiyor. Bu kişiye de zekat verilir. Muhallefet-i kulubun kalpleri ısınması için kafirlere zekat verilir. Baktın adam e, bir kafir var. Buna zekat verdiğin zaman kalbi ısınıyor. Müslüman olacak ve bu, kişi, bu kafir e, önemli bir şahıs o kavimde önemli bir şahıs, devlet reisi, bilmem e, gazetede yazı yazan misal, önemli bir şahıs, bu kişiye zekat verilir. Veyahut da bu kişi e, san, e, şerinden emin olmak için zekat verirsin. Bazen adam seni dövecek veyahut da senin ülkene saldıracak bu kafirlere zekat vermekte bir beyz yok şerinden emin olmak için. E, köleler köleler e, Tabi bu zamanda köle yok ama eskiden e, e, mukatep vardı köleler. Mukatep yani e, seyidi ile anlaşıyor, diyor ki ben sana şu kadar para vereceğim, verirsem e, beni serbest bırak. E, bu köleye de e, zekat vermek beysi yok. Bu zamanda ne var? Esirler var, Müslüman esirler. Bunların e, hapislerden çıkması için esirlerin e, bunlara zekat vermek e, bir beysi yok. Valkaremin ee, e, borçlular, ee, borçlu olan insanlara da zekat vermek bir beys yok verilir, zekat hak kazanan insan. Fakat diyelim ki adam diyelim ev almış ee, veya da bir şey almış ve aylık geliri geliyor, aylık gelir ve her ay e, o evin parasını ödeyebiliyor Müslüman, bu insan zekat alm almaz, hak kazanmaz. O zaman herkese zekat düşer yani. bunlar demek bunları kastetmiyorum ben kastettiğim adam gerçekten parası yok ödeyemiyor buna ve borçlu buna zekat düşer ama adam ev almış ve her ay parası geliyor ve her ay ödeyebiliyor on sene sonra zekatın tüm ödeyecek veya Pardon evin parasını tüm ödeyecek buna zekat düşmez aynı şekilde Medin yani borçlu olan kişi e, borcundan fazla para alması caiz değildir. Mesela adamın e, 5000 euro borcu var. Zekat geliyor bu adama 6000 euro. E, ne yapması? 5000 euro'yu alıp 1000 euro'yı geri vermesi gerekir. Kendi alması e, caiz değildir. E, aynı şekilde <gülüyor> ilim ehli diyor ki bu e, Ad damin, damin olan kişiye de zekat düşer. Misal adam iki kişinin arasını bulmak için borçlanmış. E, veyahut da e, kefal, kefil diyorlar Türkçe'de. Kefalet. Adam kefil ödemediği zaman kefil ödüyor parasını. E, eğer ödeyebiliyorsa bu kişi düşmez. Ama ödeyemiyorsa bu kişiye zekat almasında bir beyt e, yoktu. Aynı şekilde <gülüyor> Evlenmek için borcu olan şahıslara zekat ödenmesi, bunlarda bir beis yoktur. Ancak kişi evlenmek için bankadan faiz aldıysa ve bankaya borçlandıysa bu kişiye zekat verilmez. Çünkü bu haram şeyden borçlanmıştır. Ancak tövbe ederse o zaman yine verilir. Tövbe ederse o başka. Ve fi bilillâhi, Allah yolunda cihat yapan insanlara e, zekat verilir. Aynı şekilde bu sadece kılıçla değil, dille cihat yapan insanlar. E, alimlere, misal diyorum, e, ilim talebelerine, e, Kur'an kurslarına, e, medreselere, bu gibi yerlere zekat verilmesi, e, verilmesinde bir beyt yok. Veya İslami merkezlere, e, çünkü burada bunlar ilim yayıyor. Bu gibi merkezlere, zekat verilmesine bir beyit yok. Yolda kalmış insanlar öyle ki kendi ülkesinde zengin olsa dahi yolda kaldığından dolayı buna zekat düşer. Ancak aynı şekilde akrabalara akrabalar bu demin saydığım şahıslardan 8 grup insandansa akrabalara zekat düşer. Ancak asıl yani baba anne ve onun üstü çocuklara ve hanımına zekat zekat veremezsin. Baba ve üstü, yani baba, dede, onun dedesi öyle öyle gidiyor. Anne ve annenin üstü. Çocuk ve çocuğun altı bunlara e, zekat e, verilmez. Aynı şekilde e, hanımına zekat verilmez. Çünkü bunlara bakmakla e, yüküm yükümlüsün. <gülüyor> Zekatın bazı şartları var. Hür olman lazım, Müslüman olman lazım. Kafire zekat olmaz. Verse dahi kabul olunmaz. Ee, nisap miktarı olması lazım dedik 85 gram veya 595 gram ee, mülk, mülkün istikrar olması lazım ee, dolayısıyla köleye zekat kölenin parası olmadığından dolayı zekat olmaz ee, hayır kurumların malı kimsenin ait olmadığından dolayı hayır kurumları zekat vermez, meşgitler vermez, devlet kendi parasına zekat vermez bir sene geçmesi lazım bütün bunlar şartlardandır aynı şekilde hayvanlara da zekat düşer bu hayvanlar ben kattım deve inek veya koyunlardır devenin zekatı beş'te beş deve olduğu zaman bir koyun on deve olduğu zaman iki on beş koyun deve olduğu zaman üç 20 koyun olduğu zaman bir bir senelik bir deve Zekat. bütün bunların miktarları var ineğin 30'dan başlıyor 30 ineğin varsa bir senelik bir inek düşer ve böylece devam ediyor 40 ineğin varsa iki senelik bir inek zekat düşer koyun koyunun zekatı 40'tan başlıyor Nam koyunun zekatı e, 40'dan başlıyor. Ta ki 120 e, koyuna kadar bir bir koyun 120'den 200'e kadar e, iki koyun, 200'den 300'e kadar üç, sonra 100-100 devam ediyor. E, 300'den 4 e, 400'den 4 koyun ve bütün bunların e, miktarları e, vardır. <gülüyor> Aynı şekilde bu e, Yerden çıkan e, hububatlar, buğday, bu gibi şeylere hepsi zekat düşer. Aynı şekilde e, iddihar edilen meyveler, uzun uzun uzun sürede uzun süredir saklayabilen meyveler. İddihar mı? Uzun süredir saklayabilen e, e, meyveler nedir? İncir, hurma, hurma elma falan yok. Elma uzun süre saklayamıyorum incir hurma bu gibi şeyleri hepsi e, zekat e, düşer eğer bunların miktarı ise e, bunların miktarı ise eğer kulfetsiz ise onda bir kulfetli ise e, nısf-ül yani yirmide bir kulfetli ise yani yirmide bir yani sen su taşıyorsan şey diyorsan Meşakkatlı şey. sen kendin yapıyorsan yirmide e, bir. E, kendin yapmıyorsan yağmurdan dolayı kendi şey diyoruz o zaman 10'da bir. Yani tavuk, Bunlara zekat düşmez çünkü hayvanlarda dedik ki sadece üç grup. Ticari amaçlı çiftlikler varsa. Ticari ha ticari amaçlı o zaman başka. Ticari amaçlı. bunları alıp satıyorsan o zaman ticaret bağ olur. Hatta mesela e, koyunum var. Koyun kırktan başlıyor dedik. Ama sen bu koyunları alıp satıyorsun, alıp satıyorsun. O zaman ticaret babına gelir, gelir, girecek. Valevi iki koyunun olsa dair ticaret babından hesaplayacaksın o zaman? var ama sonra düşmez. Ama diyelim ki bunu aldı, Evet. kâr O zaman düşer, o zaman düşer. Ee, madenler. Yerden çıkan madenler demir, e, altın e, ne maden çıkıyorsa bunlara hepsine e, zekat düşer. Bunların zekat miktarı da e, rub uşur, yine kırkta birdir. E, yerde bulduğun hazine kafirlere ait e, olan altınlar, hazineyi bulmuşsun bunlara da beşte bir zekat düşer. <gülüyor> Bütün bunlara zekat düşer. Bir de fıtır zekatı var. Bunu da biliyorsunuz. Ee, bu da <gülüyor> Ramazan'dan e, sonra verilen e, zekat. Ve bu fıtır zekatı herkes için geçerlidir. Herkesin vermesi farzdır. Küçük, büyük, kim ne fark, eder, fark etmez. Herkesin zekatını vermen farzdır. Ee, sen e, başkasına bakıyorsan Çocuklarının hanımının bütün bunların zekatını, futurunu sen vermen gerekir. Ee, e, ve futur e, Ramazandan e, Ramazan, bayramdan bayram günü verilmesi daha azdır. Yani namaza giderken alın vermen daha azdır. Ve o devlette ana e, şey olan yemek olan şeyi verirsin. Ana yemek nedir Müslüman? Bu zamanda ee, bu da pirinç alıp verirsin. Ee, para vermen caiz değildir. Mecbur bu yemeklerden olması lazım. Ee, veyahut da birisine para verirsin o sana yemek alır. Senin için o dağıtır. Anlayabildiniz mi? Fakat para olarak vermen e, caiz değildir. Ee, bayramdan günü olsa bayram namazından önce daha hafta. Fakat bayramdan bir veya iki gün önce de alıp verebilirsin bir beis yoktur. Ne no. yapayım? Hasan. Ee, i̇ki sorun vardı. Ben bir alime ethanedebilen para dikkat vermek istiyorum. Onların fakir olmasını lazım yoksa çarptı yok mu? Ben veriyorum Allah'ın faydası kullansın diye. Hmm. Fakir olmasını lazım. lazım. Na, fakir olmasının şart değil. Hmm. Ee, çünkü alimlerin şimdi Fi Allah yolunda cihat edenler. Bazı alimler diyor ki bu cihat edenler sadece kılıçla değil diliyle şey dedi. Bunlar bunlar için de geçerli. Dolayısıyla bunlara da verilir diyor. Onun için inşallah bunlar için de geçerlidir. Şimdi ee, sorum ikinci şey. E, bu misli, ya bu ne? Misallarda çoğu kişi zor geçiniyor. Bütün e, ayrı Banga'ya geliyor, olsa el çekiliyor, firaz çekiliyor. Oturmadan durmadan giriyor yani minussa ana sonra borçsa giriyor yani bağda ya. Ona yardım edebilir miyiz diyeceğim. Eğer borca giriyorsa ayda aldığı aylık yetmiyorsa. o kişiye yetmiyorsa bu kişi hak kazanır inşallah. Ama yetiyorsa veya tam yetiyorsa o zaman zekat verilmez bu kişiye. Mm. Fıtır e, fıtır zekatına dikkat etmek gerekir. Unutulursa mı? Unutulursa kalır, geçer vakti geçer. Yani ba bayramdan önce mi? O zaman sadaka olarak verirsin. Sadaka olarak verirsin. Yani bayramdan sonra sadakiyeye geçiyor. Sadaka şeyine geçiyor. Ha, ha. Mesela bu yardım bakfullarla bu zekat. Yani burada olarak mı ya? Ama da, da, bu da. Bunun para verenler bu daya diyor. Ya ben dedim ki, "Gidin, umutun yerden gelin, dağıtın ya ki onlara ulaşsın diye." He. Ne? Onun için ne size ya size burada eee fıtırları toplayıp biriniz misal çuvallarla şey alın. Pirinç alın misal. Onu da dağıtınza. Burada da fazla yani o kadar miskin Hı. yok. ihtiyacı yok. O zaman ne yaparsınız? Ee, başka ülkelere şey dersiniz. Öyle dursun. Can, bizde, işte. bu da, da şey. Ne, bu kadarla iktifa edelim bugün. Ee, yarın e öğleden sonra mı yapalım? Ya, tabii, yarın e, yarın e, öğleden sonra tabii, yarın öğleden sonra inşallah. Ben, e, birkaç son Bunları getireyim zaman var mı? Herkes hanımına ama hanımı erkeğe zekat verebilir mi Mesela altılardır Hanımı erkeğe bakması mükellef değildir. Dolayısıyla verebilir zekatı. Çünkü hanımın erkeğe bakması mükellef değil. O zaman verebilir. Ee, mesela hanımlardan bir şey sorusu var. Evet buradan Makedonistan ve Belçik'ten et soru veya Burger King'den et yenilebilir mi? E, bu gibi yerlerde e, etler kesiliyorsa büyük ihtimal kesiliyorsa e, yenilebilir ama şüphe varsa kesilmiyor kesiliyor mu kesilmiyor mu değil yememeyi tavsiye ederim. Hani şey var mevzisi ama diyorlar Almanya'da artık kitap şey diye. Hani, kitap diye, yem, Şimdi Almanya'nın ço çoğunluğuna bakacaksın. Çoğunluğu ehli kitap mı değil <gülüyor> mi? Hüküm çoğunluğuna göre. Eğer çoğunluğu Hristiyansa mesela işte %50'den fazlası Hristiyansa diyorlar ama hiçbir yere yani... Fark etmez diyor mu? Çoğunluğu Hristiyan'ım diyorsa ehli kitaptır. O devlet ehli kitap sayılır. Böyle ki içinde ehli kitap olmayanlar olsa dahi. O kesiyorlar mı? Kesiliyor, kesiyorlar mı? kesiliyorsa yenilebilir ama kesmiyorlarsa o zaman yenilmez tabii ki. Yaşadığımız zaman vatandaşların çoğunluğu diyor kurban bayramlarında vesaire vesaire olarak kesti, kesim e, hayvanları üzerinde şok etkisi vererek hayvanları kesiyorlar. Bunun İslam'da e, bir bakla. Şok eğer şok verdikten sonra e, hayvan hemen ölüyorsa o zaman mundar olur. Ama yok. Zaman, zaten kastı e, onun öldürmek değil. Şokun hayvanı şuurunu kaybetiyor. Evet. Çoğu zaman e, şok öldürmüyor. Şok öldürmüyor. Öldürmeden önce de hemen kesiyorlar. Çünkü öldüğü zaman ka etin kalitesi düşüyor. Ee, ölmeden hemen hayvanı kesiyorlar. Ölmeden hayvanı kesiyorlarsa problem değil. O helaldir. Yani şok cahizdir. Şok olup olmaması o başka bir konu. O şey, o et yenilir mi yenilmez mi? Ben onu diyorum. Biz doğrusunda <gülüyor> buyuruyor. Ee, hayvan <gülüyor> kesileceği <gülüyor> zaman birinci yerinde olmak şartı vardır buyuruyor. Hayvanın burada şok esnasında kesinlikle şey yoktur. Şuur yoktur. Bu nasıl oluyor? Ben onu bilmiyorum. Nerede geçiyor? Yani illa şuuru şey etmesi gerekir. Fakat ilim ehlinin fetvası şöyle. Heyet-i Kibarul Uleman'ın fetvası var. Diyor ki eğer o şoktan önce ölmüyorsa ve kesiliyorsa o etin yenilmesinde bir beys yok diyor. Ancak şoku şoku hayvanı eziyet ettiğinden dolayı caiz görmüyorlar. Çok Büyük şoksa. Hayvanı eziyet ettiğinden dolayı o şoku caiz görmüyorlar. Ancak o et eğer ölmeden kesiliyorsa yenilmesinde bir beysi yok inşallah. Bazıları şey soruyor yani biz namazdan aynen sonra şevat algılık olsun. Selam anlıyoruz ya bir, bir, bir şey. Evet. Bazı bacılar yani has oluyorlar. Bütün namazdan onu tutamıyorlar. Evet. O zaman Kaza da bitiyor. Şevval alçıdan bitmiyor. Ondan olsa alıyor mu? <gülüyor> kaza, kaza. Ee, kişi'nin ee, kaza yapmadan önce e, tatavuğa e, orucunu yapması doğru değil. Önce kaza e, orucunu tutması gerekir. Önce kaza orucunu tutması gerekir. Kaza orucunu tutmadan şevalın altı altı gün orucu tutulmaz. Hayır senersin и 2 3